Hangi hanede zikrullah olursa o hane mamur olur. Hangi hanede zikrullah yoktur o hane harap olur. Hangi vücutta zikrullah vardır o vücut mamur olur. Hangi vücutta zikrullah yoktur o vücut harap olur. Yazık o kimseye ki Allah'ını tanımadı, Allah'ını bilmedi, Allah'ını sevmedi. Niçin geldi, niçin gidiyor, nereden geldi, nereye gidiyor bunu düşünmedi. Dünyaya hayatını yalnız yemek içmek, tuğle emel beslemek zannetti. Onlar halak oldular. Hz. Muhammed'e iyi sarıl ki sana hilkatinin sebebini öğretecektir. O zevki sana o verecektir. Allah'ı sevmekten daha zevkli bir şey yoktur. Onu sev. Severek diyor o Haneni mamur et zikrullah ile. Allah'ı gönül bir ebedi saraydır. Bina-i ilahidir. Allah'sız gönül binayi şeytandır. Onun Kabe mesabesinde olan kalbine şeytan oturulmuştur.